Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan: Musunan Uygar Özeski Herkese günaydın. Perşembe sabahına engellilerle ilgili bir kampanyayla başlıyoruz. Günlük hayatta birçok yerde işitme engelliler kardeşlerimizle karşılaşıyoruz. Ve birçok kişi duyma engelli olan kardeşimize cevap veremiyor. Ve bu milletimizde büyük bir kayıptır. Derdini anlatamayan bir insan ve onu anlamayan bir toplum. Amacımız işaret dili kursları arttırılsın ve televizyondaki reklam, dizi, film her izlediğimiz yayında işaret dili zorunlu olsun. Onlar da bir birey, onların da televizyon izleme ve başka alanda anlaşılmaya hakkı var. Bunun için bana destek verir misiniz? Engelli olması, insan olmasına engel değil, bizden farkları yok diyen kampanyayı siz de Change.org üzerinden imzalayabilirsiniz. Bir başarı hikayesiyle devam ediyoruz. Aydın Sağlam'ın yürüttüğü ve başarıya ulaşan kampanya Mardin Mityat'tan. Sağlam'ın kampanyasını hatırlayalım. Midyat Devlet Hastanesi Çilesi son bulsun. Senden bu kampanyaya dahil olmanı ve yetkililere sesimizi duyurmamıza yardımcı olmanı istiyoruz, diyordu kampanya. Diyor ki, unutma ki bildirmez isek bilemezler. Bilemezler ise de çözemezler. İnsanların yaşadığı birçok sorunun Az da olsa dile getirmeye çalışıyorum. Sen de destek ol. Midyat Devlet Hastanesi'nin en başta gelen sorunlarından bir tanesi de tedaviye gelen vatandaşlarımızın havasız kalması. Yani hastane içerisinde havalandırmanın yetersiz olması ve bu nedenle koridorda ve odalarda sıcaklıklardan hastaların bunalması şeklinde özetlenebilir. Nidiatlı vatandaşlar artık hastaneye gelmenin bir çile olduğunu Tedavi hizmetlerinin yetersiz olduğunu ve yetkililerin bu duruma çözüm bulmaları gerektiğini dile getiriyor. Yetkililerin artık bu sorunu görmezden gelmemeleri ve bir an önce çözüm bulmalarını istiyoruz diyordu Aydın Sağlam kampanyasına. Kampanyanın başarılı olması üzerine de Sağlam şu mesajı imzacılarıyla paylaştı. Nidiyat Devlet Hastanesi'nde başta asansörler olmak üzere sıkıntılar giderilmeye başlandı. Destek veren tüm hemşerilerime teşekkür ederim. Devlet Hastanesi'nde adeta kangren haline gelen... Arızalı asansörler için çalışma başladı. Yeniden onarılması için ihaleyi kazanan firma tespit çalışmaları sürdürülüyor. Asansörlerin ne zaman hizmete gireceği belirtilmedi. Ancak Change.org üzerinden ve ilgili kurumları arayarak yapılan dilek ve şikayetler sonuç getirdi. Teşekkürler dedi Aydın Sağlam imzacılarına yazmış olduğu mesajında. Barış Başarol'un kampanyasında sıra. Başarol Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 24 saat açık cami talep ediyor ve ekliyor. Allah'ın evi olan camilerimizin yatsı namazından sonra kapatılmasının kimseye faydası yok. Sadece namaz vaktinde değil de her arzu edilen vakitte manevi ortamın huzurunu yaşayarak ibadet etmek her Müslümanın hakkı. Belki bir pişmanlık, belki de bir tövbe vesilesi olacak camilerimizin kapısına kilit vurmak büyük vebal. Camilerimizin 24 saat açık olmasıyla birlikte vardiya sistemi imamlık gündeme gelebilir. Yatsı namazından sabah namazına kadar gece imamı isteyen müminlere ibadet konusunda yardımcı olabilir. Çalışanlar için gece dersleri düzenlenebilir. Hem istihdam hem ibadet diyor. Başarol kampanyasında. Serhat Karşıyakalı Fox TV yönetimine seslendiği bir kampanya başlatmış. Karşıyaka Rüzgarın Kalbi dizisinin bitmemesini istiyor. Fox TV'nin sevilen dizisi Rüzgarın Kalbi haftalardır reyting listelerinde ilk sıralarda olmasına rağmen yayın günü değiştirilerek reytinglerde düşüş yaşanmasından dolayı Fox TV tarafından yayından kaldırılmaya karar verilmiştir. Herkesin severek izlediği dizinin tekrar yayınlandığı güne alınarak yayından kaldırılmamasını Fox TV'den talep ediyoruz diyor karşı yakalı kampanyasında. Derviş Kınık'ın kampanyasına geçiyoruz şimdi. Personel Dairesi Başkanlığı Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nda seslenmiş Kınık Change.org'da başlattığı bu kampanyasında diyor ki 2010 yılında yapılan KPSS'ye usulsüzce ve kontrolsüzce soruların cevapları servis edilmiştir. Sınavdan beklenen puan 84 katsayıların kat sayıların düşmesi nedeniyle aldığımız puanlar genel olarak 8 ila 10 puan daha aşağılara çekilmiştir. Bu sınavın iptal edilen eğitim bilimleri üzerine GY ve GK da iptal edilmiştir. Mağdurları olarak önümüzdeki 2 sene içerisinde alınan puanlara düzeltmelerinin yapılmasını rica ederim, diyor derviş Kınık. Kütahya'ya geçiyoruz şimdi de. Hüseyin Taşkın, Kütahya Vali ve Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hitaben başlatmış bu kampanyayı. Örenköy Lise Öğrencileri için servis sağlanmasını talep ediyor. Kütahya, Hisarcık'ta bulunan liselere köylerden gelen öğrenciler için ilçe milli eğitim tarafından servis sağlanmakta. Ancak öğren köyden gelen öğrenci sayısı yetersiz görüldüğü için bu hak verilmemekte ve öğrenciler ikame çözümlere itilmektedir. Bu da öğrencilerin ya okula otostop denilen yöntemle ya da yurtlarda barınma yolunu gösteriyor. Köye en yakın komşu köye servis gelmekte ancak öğrenciler bu servisi kullanmak istediklerinde yasak olduğu beyan edilmektedir. Eğitim hakkı sosyal devlet geleneğinin bir ilkesidir, engellenmemelidir. Yetkililerden bu bürokrasinin kaldırılmasını ve eğitim adına en asgari düzeyde olanakların servis sağlanmasının yaratılmasını istiyoruz, diyor Taşkın bu kampanyada. Almanya'dan bir başarı hikayesine yer veriyoruz şimdi. De. Kadın danışma ve yardım merkezlerinin başlattığı kampanya, taciz ve tecavüz davalarında no means no yani kadının beyanının yeterli olması Hayır demek, hayır demektir diyerek bir kampanya yürütüyordu. Kampanyalarında Alman parlamentosunun ceza hukukunda gerekli yasal düzenlemeyi yapmasını talep ediyordu ve 119 binden fazla kişinin imzasıyla bu kampanya başarılı oldu ve parlamento ceza hukukunda gerekli olan değişiklikleri yaptı. Nuray Tırtar'ın kampanyasıyla Perşembe gününü kapatıyoruz. Tırtar, kozmetik ürünlerine taksit yasağının kalkması için başlatmış bu kampanyasını. Diyor ki, kozmetik ürünlerine taksit yasağı kalkmalı çünkü kozmetik günümüz yaşam standartlarında bir insanın olmazsa olmazı. Kişisel hijyen ve temizlik bu kategoride ve insanın temel ihtiyacı. Nasıl yaşamak için yemek, hava, su gibi şeylere ihtiyaç duyuyorsak kişisel temizlik ve bakım da aynı derecede hayati bir önem taşır. Çok yüksek ücretlerle çalışan bir toplum değiliz ki ihtiyacımız olan kozmetik ürünleri bir kerede alalım ve kullanalım. Taksitle en azından az az ödeyerek kişisel temizlik ve cilt bakım ihtiyaçlarımızı giderebiliyorduk. Bana bu ürünlerin ithal olduğu için taksit yasağı gelmesi çok saçma geliyor. Bu ülkede kıyafet dahil birçok marka var, ithal ürün satan ve hepsinde taksit uygulaması var. Sadece cep telefonu ve kozmetikten taksit seçeneği kalkınca tüketim azalıyor mu sanki? Aksine İnsanlar cep telefonunda olduğu gibi yüksek banka kredi faizlerine maruz bırakılıyor ve daha çok faiz batağıyla daha bankaların kucağına itiliyor. Bu düzenlemenin kaldırılmasını ya da en azından esnetilerek belli bir sayıda da olsa taksit imkanının getirilmesini istiyorum diyor. Tırtar kişisel bakım ürünleri için. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor.